Muhterem Müslümanlar, Mümin namaz kıla kıla Resul-i Ekrem vesselamın arkasında ihraz etmesi gereken yeri ihraz ederek tıpkı onun kulluğu sayesinde yükseldiği miraçta Rabbi ile vicahi görüştüğü gibi bir görüşmenin böyle bir mülakatın ifadesidir. Mümin devamlı namazını kılarken, işte bu mualla mevki ihraz etmek için, kurbü Huzuram huzura müşerref olmak için, likai ilahi iştiyakıyla kılmaktadır. Allah'ın huzuruna çıkma ve Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etme iştiyakı için kılmaktadır. Rabbisinin kendisine yaptığı emir ve teklifi, böylesine Rabbisinin vadi içinde kendisine vaad ettiği şeyi elde etmek için yapan mümin, namazın bütün erkanında tatlı bir zevk ve namütenahi bir lezzet duyacaktır ve duyar. Zira verasında lika ilahi vardır, verasında cemali ilahi müşahede vardır ve bu büyük vazifeyi Rabbine karşı eda ederken, önünde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam vardır. Men اَحَبَّ لِقَاءَ Allah, اَحَبَّ Allahu لِقَاءَ Kim Allah'a kavuşma arzu ve iştiyakı içindeyse, kim Allah'ın huzuruna çıkmayı şiddetle arzu ediyorsa, Cenab-ı Hak onun likasını sever, onu huzuruna almayı sever, teşrif ve tekrimde bulunmayı sever, Muhatap, ittihaz etmekle serfilaz kılmayı sever. Adımın kadar belki birkaç katı Cenab-ı Hakk'ın lütfunun sana doğru geldiğini görürsün. Rahmetin sana doğru geldiğini görürsün namazda. Namaz, tahiyyata kadar kulluğun inip kalkması, terakki için çabalaması ve gayret sarf etmesi kendi gücüyle kulun bitmesinin ifadesidir. Vücudunda ne kadar enerjin var, dimağında ne kadar duyarlığın var, ruhunda ne kadar heyecan ve helecanın var, hislerin ne kadar hüşyar, bütününü Rabbine terakki etmek için kullanacak, tahiyyata oturacaksın. Zira tahiyyatta miraç destanlaştırılmaktan. Resul-ü Ekrem Vesselam'ın inişli çıkışlı kulluk yolunun semeresi destanlaştırılmaktan, halkın irazısına ve yüz çevirmesine mukabil göklerin Resul-ü Ekrem'e tebessüm ettiği, miraç kapılarının açıldığı, Allah'ın buyur gel diye iltifatta buyurduğu bir şey destanlaştırılmaktadır. Mir... Tahiyyatta Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a Allah'ın azametine uygun selam vermiştir. Her mümin kendi çapına göre, kalbinin müs'atına göre, duygularının duyarlığına göre, hislerinin hüşşar olmasına göre, namazını inişi ve çıkışıyla, zikzaklarıyla eda ettikten sonra, İster hesabın ağırlığı altında ayağı kalkamayacak şekilde kendisini tasavvur etsin de otursun, İsterse artık her şeyden azade, nimetleri elde etmenin havası içinde ferih ve fakur olarak müttekiîne alal eraik hükmü sübhanisi, ferman-ı ile anlatıldığı şekilde otursun, yani cennetin koltukları üzerine otursun. İsterse Sübhanellezî esrâb-i abdî leylem minel mescidil haram, sure-i celilesiyle anlatılan Rabbin huzuruna çıkma, vücud ve imkân arası bir yeri ihraz etme, vicahi olarak Rabbi ile konuşma, muallâ makamında otursun. Kalbinin müs'atına göre, duygularının hüçşarlığına göre, namazı iniş ve çıkışıyla, zikzaklarıyla, maddi ağırlık ve külfetiyle belki hiç inşirahi içinde eda ettikten sonra miracın destanını okuyacak. Tehiyyat miracı anlatır. اَتَّحَيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالصَّيِّبَاتُ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيِّ Biz anlaşılıyor ki kendi kendimize... Rabbin huzuruna çıkmak için kapılar sürmeli ve kapalı. Öyle anlaşılıyor ki çok kulluk yapsak bile bizden evvel gelip geçen, iz ve bir şehrah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uğramadan, ona selam çakmadan, onun tavasutunu temin etmeden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna böyle bir miraçta çıkmamız imkansız. Onun için Rabbimize karşı tayyatımızı, bedeni ve mali ibadetlerimizi, yaptığımız her şeyi ona tahsis ettiğimizi ifade eden sonra Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a selam veriyoruz. Esselamu aleyke eyühen Nabi diyoruz. Bunun manası tasavvurda şudur. Cenabı Hakk'ın huzuruna giderken günah ve seyyiatımızda Hata ve noksanlarımızda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında saf bağlamam. Dil kulak kesilmem, dilini tutma ve bu tatlı mülakatta vicahi konuşmada konuşulan şeylere kulak kesilme, ne dediğini anlamaya çalışma. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem miraç yapıyor. Namaz miraçın semeresidir. Namaz miraçta Allah'ın celle celaluhu ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a armağanıdır. Namazın alınması, aksu ve itası muamelesi yapılır. Resul-i Ekrem Allah'a selam verir. Allah Resul-i Ekrem'in selamını alır. Aklın alamayacağım. mekan var mı yok mu idrak edilemeyeceği bir yerde, bir makamda bu hadiseler cereyan eder. Ve biz bu hadiseler cereyan ederken, Resul-i Ekrem'e dehalet ederek, ''Dahilek ya Resulallah'' diyerek, onun arkasından bu sese ve bu söze kulak kesilmeye çalışırız. resul Ekrem Allah'a selam veriyor. Allah Resul-i Ekrem'in selamına mukabele ediyor. ''O ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve sayyibat'' diyor Allah'a zerrat vücudumuzda yaptığımız ibadetler sanadır Allah'ım. Kazanıp topladığımız, maldan sarf ettiğimiz şeyler sanadır Allah'ım. Senin için, senin rızan içindir. Mali ve bedeni bütün ibadet-ü taat senin içindir Allah'ım. Verdiğin her şeyler senin yolunda yaptığımız her şey senin içindir Allah'ım. Ben böylesine ahdü peymana sedakatimi dile getirmek için... Senin huzurunda bununla seni selamlıyorum. Allah mukabele ediyor. Esselamu aleyke ey yühen nebi, ey Şanı yüce nebi sana da selam olsun. Selamına mukabil sana da selam olsun. Bir arkadaşına sen selam verdiğin zaman esselamu aleyküm ve aleykümüsselam dediği gibi zat-ı kemal-i hikmetle Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatu. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, emni, emniyeti, dünya ve ahiret, mihnet ve meşakkasından emin kılması, huzur ve sürura erdirmesi senin üzerine olsun. Melekler ve biz bu mükalemeyi müşahede ediyor ve bunu duymaya çalışıyoruz. Melekler bu senfonizmaya tatlı bir hava, tatlı bir ahenk katıyorlar. Hepsi arşı çınlatacak şekilde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şehadet ederiz ki mabud mutlak maksudu bil istihkak sensin Allah'ım. Gökte ve yerde mabud sensin Allah'ım. Yaratan, tasvir eden sensin Allah'ım. Sem'i basarı açan sensin Allah'ım, Ahsenül ül sensin Allah'ım. Seni böyle mabud mutlak bilerek buna şehadet ederiz. Ve yine şehadet ederiz ki, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam Allah'ın şanı yüce bir elçisidir. Nübüvvet vazifesini bir hakkın yapmış, beşere imamlık yapma durumunu bir hakkın iktisap etmiş, ve namaz miracıyla onları Allah'ın huzuruna getirme liyakatını kesbetmiştir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri namazımızı eda ederken, tahiyyatta bu serencameyi tasavvur etmeye bizleri muvaffak kılsın. Tahiyyat miraçta bu serencamenin tasavvurundan, tahayyülünden, Kulun kulluğu sayesinde Allah'a karşı yükselmesinin destanlaştırılmasından ibarettir. Gönül bu duygu içinde, hisler böylesine hüşşar, insan her tarafıyla adeta ruh kesilmiş, cismaniyeti bırakmış, bedeninden sıyrılmış, ruhla ve kalp kesilmiş, büyük Rabbine karşı azametine uygun kulluğunu eda ederken, التحيات لله والصلاه والطيبات diyor Cenab-ı bu hava ve bu eda içinde demeye muvaffak kılısın Ala inna ahsanal kalami ve abla'an nizam Kalamullahil malikul azizul alam Kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kalam ve iza al quran fastami'u lahu ansitu alallakum turhamu